lecture in the sixth lecture of the series, The Great War Beyond National Perspectives at Boğaziçi University. Let me start by welcoming our distinguished speaker, uh, Professor Jörn Leonhard uh, of the University of Freiburg and by thanking Doctors Thomas Surman of the Fritz Thyssen Foundation of Germany and Professor Rol Motika of the Orient Institute of Istanbul for their contributions to making this evening's event possible. The Thyssen Lecture Series is organized by the Fritz Thyssen Foundation in collaboration with the Orient Institute the History Foundation of Turkey, and Boğaziçi University's Department of History. We're happy to note that the collaboration between these four institutions continues, and Boğaziçi will be hosting a lecture uh, of the series each year until 2018, the centennial of the Great War's demise. We would like to express our deep appreciation of the Fritz Thyssen Foundation, one of Germany's largest providers of direct support for research in the social sciences, medicine, and natural sciences, also with numerous projects in or related to Turkey. We are grateful for this moment to rethink and contemplate war, and the great war in particular, as we inhabit a time when we are in need of a deeper understanding, historical and contemporary, of the dynamics of war, of its systemic background, its social and economic dimensions, its extensions in media, in arts, in the intellectual world. We search for this knowledge as historians, but also as contemporary observers of ongoing violence and hostility. Today, in this particular geography, a call for peace that has been countered by a will to silence has taken one of our colleagues, Esra Mungan, from Among Us, showing us how the workings of war penetrates the capillaries of our individual lives. As we continue to experience violence, we hope that a deeper historical understanding of the climate of war may open our minds to prospects of peace. I will leave the floor to Dr. Thomas Suermann to uh, continue the introduction to this evening. Dear Dr dr, Tuxets, dr. Aksu, and dr. Motika, dr. Leonard, ladies and gentlemen on behalf of the fritz Thyssen foundation the chairman of the law Justiz oh. Fritz Tüschen Vakfı adına Meteveli Heyet Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanımız adına Fritz Tüschen konferans serisinin 6.sını tertiplediğimiz bu etkinliğe hoş geldiniz demek istiyorum. Son 3 yıldır Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde bu konferans serisini tertiplemek eee Bu konferans serisine yaptığımız katkı Sayesinde Orient Institute İstanbul'un e ortağı olarak hareket ediyoruz. Bu konferans serisi sayesinde hem Türkiye'deki akademi ile uluslararası akademisyenler ve akademi arasında tarihi sosyal konular arasında köprü kurmayı amaçlıyoruz. Katkı sağlayan herkese bu vesileyle de teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu konferans serisine yaptığımız katkı 1921 1979 yılından beri aslında Fratresün Vakfı'nın sağladığı çeşitli desteklerin bir başka dışarı dışa vurumu vakfımız çeşitli ülkelerde bu tarz etkinliklere sponsorluk ve finans kaynağı sağlamakta. Bugünkü konumuz bildiğiniz üzere imparatorluklar, ulus devletler ve küresel şiddet genel bir perspektiften birinci dünya savaşı. Birinci dünya savaşı geçerliliğini etkileriyle sebepleriyle birlikte günümüzde de korumak. Dadır. E, ve e, vakfımızın e, sadece e, Avrupa tarihine değil uluslararası dünya tarihine de odaklandığını bu vesileyle söylemiş olursam herhalde e, hata yapmış olmam. E, vakfımız sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde e, sağladığı katkılarla uluslararası diyaloğa katkı sağlamayı amaçlamaktadır. E, bu Alman vakfının kuruluşundan biri, Alman e, araştırma vakıflarının araştırma konularına e, ağırlık vermişti. Fakat akademik diyalog uluslararası bir katılımcı kitlesini de gerektirmekte olduğu için e, biz de bu sebepten dolayı böyle bir e, diyaloğa girişmiş olmaktan çok mutluyuz. E, bu e, konferans serisine dördüncü katılışım ve şunu da itiraf ediyorum. Her e, katılışımda... E, çay bir umuminin farklı bir perspektifini farklı bir boyutunu e, öğrenmiş oldum. Bu da bana zenginlik e, kattı. E, Freiburg Üniversitesi'nden bugün aramızda olan Profesör Jörn Leonhard'ın konuşmasını açıkçası sabırsızlıkla e, bekliyorum. Kendisi e, genel bir perspektiften Birinci Dünya Savaşı'na bir bakış atacak ve imparatorluklar, ulus devletler ve küresel şiddet bağlamında bu konuyu e, değerlendirecek. E, İleri çalışmalar enstitüsünde görevli Profesör Leonhard Freiburg Üniversitesi'nde ulus devlet, imparatorluklar ve harbi umumi altyazı e, alanlarında araştırmalarıyla bilim dünyasına katkı sağlıyor. Sizlere bu vesileyle hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Leonat, konuşmanızı sabırsızlıkla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Ee, Profesör kafesçi oldu. Profesör Meltem Toksöz, Profesör Leonat, sevgili Öğrenciler, saygıdeğer meslektaşlar, e, sayın katılımcılar, ben e, Öğren Institute İstanbul'un e, direktörü olarak sizlere e, 6. TÜS'ün e, konferans serisine hoş geldiniz demek istiyorum. Boğaziçi hmm. Üniversitesi'nde tertiplediğimiz e, ikinci e, etkinliğimiz bu. E, yine e, sevgili dostumuz Efen Gelis sayesinde tertipleyebilmiştik ee, ilk etkinliğimizi Boğaziçi Üniversitesi'nde maalesef Efengelisi kaybettik fakat e, herhalde herkes e, güzel hatırlıyordur Efengelisi Uh, other uh, conferences or cooperation um, projects e, bilimdikten aranızdan e, enstitümüzü ziyaret etmiş olanlar var mı? TÖS'ün e, konferans serisinin haricinde e, yine Birinci Dünya Harbi ile alakalı büyük bir konferansa imza atmıştık. Belki bilirsiniz e, büyük bir Birinci Dünya Harbi Konferansı vardı Bilgi Üniversitesi'nde. Vaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nde yoğun katkıları e, ile gerçekleştirebilmiştik. Ka tarih Vakfı da katkı sağlamıştı. 500'ü <gülüyor> aşkın katılımcı söz konusuydu. 80'i e aşkın tebliğ yayınlandı bu konferansta ve bu konferans bana göre Türkiye'de atılmış önemli adımlardan bir tanesiydi. Bütün Birinci Dünya Harbi ile alakalı e, konuları tartışmak için aralarında tabi bildiğiniz üzere hani o e, ha, malum hassas konu da e, var Birinci Dünya Harbi ile alakalı. E, Haydam Hoca da e, savaş iklimine değindi, savaş propagandasına e, değindi ve e, günümüzde bu aralar hani, gazete sayfalarını açtığımızda rast geldiğimiz, denk geldiğimiz bütün okullara değindi. <gülüyor> Any, uh, between... belki bu savaş ile e, önceki durumlar arasında e, hani mukayese yapmak çok yerinde olmayabilir tam emin değilim hani Irak ve Suriye ile alakalı fakat e, savaş propagandasının ne demek olduğunu eldelemek lazım sivil savaşların iç savaşların ne demek olduğunu tekrar düşünmek lazım ve olan bitenlerden de ders çıkarmak tabii ki çok önemli sözü daha fazla uzatmayayım. Bu serinin 6. E, konuşmacısı olarak Profesör Doktor Leonhardt'ı buraya davet etti. Kendisi Almanya'nın en önemli tarihçilerinden bir tanesi. 19. ve 20. yüzyıla e, odaklanıyor kendisi. Ludwig Üniversitesi Freiburg'da görevli ve bizim davetimizi e, davet ettiği için kendisine müteşekkiriz. Biraz son dakikada bir davet gitti kendisine. E, en azından Alman standartlarına göre biraz son dakika oldu. Türkiye'de son dakika davetlerine Türkler birazcık daha alışkın ama Almanlar için biraz son dakika oldu Her neyse kendisi kabul etti Davetimizi ve geldi Ve e, Profesör da Zaten e, giriş mahiyetinde Sözler e, iletecek sizlere Fakat e, Profesör Leonhardt'ın Son yayınlanmış en önemli işlerinden bir tanesinin Konusu da e, Zaten e, Bizim e, konuşmamızla alakalı Pandora'nın kutusu isimli bir çalışma yayınladı. Ve bu çalışması için Almanya'da pek çok ödüle nail oldu. Biz de çok gururluyuz tabii ki. Böyle bir şahsiyetinin birkaç gününü bize ayırdığı için. Pazartesi günü Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde bir konuşma yaptı. Son derece enteresan geçti. Soru cevap bölümü, tartışma bölümü çok güzel geçti. Biz de ümit ediyoruz ki profesörün konuşmasından sonra ona soru cevap bölümümüz güzel geçer. E, profesör Toksöz'e sözü vermeden önce bazı Üniversitesi'ne teşekkürlerimi iletmem gerekiyor e, Profesör Barbarosoğlu'na teşekkürlerimi ayrıca e, iletiyorum şahsen burada olamadı fakat son konuşmamızda pardon e, son konferansımızda kendisi aramızdaydı e, Barbaraya ve aynı zamanda da Noemi'ye e, teşekkürlerimi sunuyorum böyle bir etkinliği organize etmek her zaman çok e, kolay olmayacak e, pek çoğunuz konuşmuyor, e, çevirip dinlemiyor gerçi ama e, dinleyenler için e, te, tercümanlarımıza da şimdiden teşekkürlerimizi ilettiğimizi e, söylemek isterim. Her zaman için onaylı bir iş çıkarıyorlar. Sayın Toksöz'e sözü veriyorum şimdi. Teşekkür ederim. Aynen. İsmim Meltem Toksöz, tarih bölümü. ...ben bugün, bu akşam neden burada toplandığımızı e, anlatmak istiyorum. Ve e, konuşmasından önce Profesör Leonard'a ilişkin bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle Tüsün Vakfı'ndan, Orient Institute'dan ve Tarih Vakfı'ndan e, katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Sevgili meslektaşlar, sevgili öğrenciler, misafirler. Aramızda lise öğrencileri de var. Tarih Vakfı projesinin... E, Birinci Dünya Harbinin küreselliğine ilişkin yürütüldüğü bir araştırmaya katılmışlardı bu lise öğrencileri. Onlar da bugün aramızda. 2014 yıl, 2016 yılındayız ve Birinci Dünya Harbinin başlamasının üzerinden. 98 102 yıl geçti ve hala günümüzde 1. Dünya Harbi'nin içeriği, sebepleri vesaire günümüze yansıyor. Bunları aydınlatmak amacıyla buradayız. Profesör Leonhard da zaten bu konulara değinecek. Tabii böyle sine önemli bir konuyu Türkiye'de ve İstanbul'da izdiliyor olmak ayrıca Çok önem önemli. taşıyor. Biliyorsunuz siz Türkiye'nin asıl tarihi 1919 yılında başlıyor. Geçmişte Osmanlı döneminde sıkıntılı dönemler geçirildi. Bu Çanakkale Savaşı gibi Osmanlı tarihinin sadece birkaç Olayı diyeceğim ön planı çıkıp e, İstiklal Savaşı'nın e, zaferini anlatmak, açıklamak vesaire için kullanılıyor. Mustafa Kemal tabi burada e, askeri bir lider olarak ön plana e, çıkıyor ve e, 1915 yılında İngiltere'ye karşı e, yürütülen e, Bağdat'taki e, muharebe e, çok fazla dile gelmiyor. Daha pek çok başka e, konu var. 1916-18 no, yılları arasında Arapların de, e, ihaneti vs. Bütün bu konular e, Osmanlı tarihini irdelediğimizde aslında e, konuşmak istediğimizde dile getirilmesi gereken konular. Son olarak Tabii aynı şekilde önemli. Birinci Dünya Savaşı e, Türkiye tarihinin e, tarihinden biraz ayrı tutuluyor ve e, Ermeni halkına karşı işlenen soykırım e, suçu da genelde e, unutuluyor. Of the have so far. Şimdiye kadar yürütülmüş olan tarih çalışmaları da açıkçası eksik kalıyor hem Osmanlı tarihinde hem de Türkiye tarihinde. İkinci Dünya Savaşı perspektif. Tipinden. Çünkü even after a quick glance at World War Dünya Harbi'ne e, önemli bir savaş olarak kısaca baktığımızda e, işte ulus devletin devletin oluşumu vesaire e, ne içeriyor bu Osmanlı Devleti'nin çok önemli olduğu aslında e, ortaya çıkıyor. Avusturya, Macaristan e, ile birlikte vesaire Osmanlı Devleti önem e, teşkil ediyor. Pek çok ...çok cephede savaş e, veriliyor... ...vesaire... Profesör Leonhardt'ın... ...son çalışmaları... ...Osmanlı cephesinin ne kadar önemli olduğunu... ...atıfta bulunuyor... ...ve savaşın... ...küresel doğasını anlamak için... ...Osmanlı cephelerini kavramak... ...çok önemli... ...Falih, e, Falih Rufka Atay... 1918 yılında bir monograf yayınlıyor ve savaşın Osmanlılar için umumi doğasına atıfta bulunuyor. Şöyle diyor, İki yeni şey öğrendik, daha önce bilmiyorduk savaşla ilgili, cephe ve cephenin arkası alıntıyı sonlandırıyorum. Osmanlı İmparatorluğunda 1914 yılında 20 milyonluk nüfus vardı. 3 milyon kişi seferber edildi. Bu olağanüstü bir seferberlik ve Mehmet Beşikçi'nin yaptığı e, son çalışmalarda bu büyük seferberliğin e, merkez güçlerini yerel e, yaşamda daha görünür kılmıştı. <gülüyor> e, yerel, e, askeri <gülüyor> arma birimleri vesaire e, önem kazandı. Muhtarlar ve yerelde kim varsa yönetici olarak seferberlik için kelimeyi tekrar kullanmak gerekirse seferber olduğuna Herkes e, bu seferberliğe dahil olmuş oldu. Ancak Mehmet Peşikçi bir noktayı daha ekliyor ve açıklık getiriyor şu konuya. Devlet ve toplum arasındaki ilişkiler e, harbin umumi özelliğinden dolayı yeniden şekillendi. Seferberlikten ve bu total e, umumi özellikten dolayı devlet yerelde ya da taşrada daha görünür oldu da diyebiliriz. En az elimizde ee, Artık e, az önce dile getirdiğim muhaberelerin muhaberelerin ötesinde e, savaşa Osmanlı açısından bakmak için pek çok araç var artık savaş tecrübesiyle ulus devlet oluşumu arasındaki ilişkiye de bakmak gerekiyor. Zaten Profesör Leonhardt da tam bu konuya e, değiniyor. E, liberalizm, e, çok e, etnik e, imparatorluklar, ulusların inşası vesaire konularına değiniyor çalışmalarında. Amerikalı tarihçi tarihçi e, Amerikal tarçı Mayer'in 1981 yılında belirttiği üzere burada enteresan olan demokrasinin e, ortaya çıkması değil veya modernitenin ilerlemesi değil 1910 yılında e, olan bitenler ile e, kıyaslanabilir e, daha çok. Bir başka deyişle Bir, Fransız ihtilalinden itibaren liberalizm, bilim vesaire tüm toplumlara nüfus etmişti fakat 1918 yılında pek çok Avrupalı ülke Klasik liberal doktrinlerden uzaklaşıyor. 19. yüzyılın bir diğer önemli özelliği, Chris Bailey'nin sözlerini kullanmak gerekirse tarihin neden fenomenleri açıklamanın bir yolu olarak keşfi idir. Ee, soy ağaçlarının, geneoloji biliminin e, ortaya çıkması savaşın bitimiyle birlikte daha da önem kazandı. Aynı zamanda e, siyasi aktörlerin pek çoğu devrim ile hiyerarşiden doğan medeniyet kavramının... E, sekteye uğradığı e, gerçeğini de açığa çıkarması. Zaten Zola, e, Tolstoy, Wagner e, bunu e, belirtiyorlar çalışmalarında. Ve lanetliyorlar e, çalışmalarında e, bunu. Profesör Leonat şöyle demekti. Bu küresel etki Avrupa'nın e, siyaset anlayışını tekrar şekillendiriyor. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin gitgide daha az liberal bir çerçeveye doğru gittiğimiz dönemde e, Türkiye Cumhuriyeti e, nasıl katkı sağlayabilir e, bu konulara da değiniyor. E, Profesör ta sözü vermeden önce kendisine ilişkinde bilgiler vermek istiyorum. Kısa tutmaya çalışacağım. Profesör Leonard Freiburg'dan aramıza, e, Freiburg'dan, e, aramıza katıldı. Heidelberg Üniversitesi'nde 2004 yılında doktora çalışmasını tamamladı. Oxford Üniversitesi'nde önemli bir e, süre bulundu ve e, kısa ama son derece başarılı akademik kariyeri içerisinde e, yoğun olarak liberalizm e, ve e, ulus devlet oluşumu üzerine çalışmalar yayınladı özellikle de 1700-1789-1914 yılları arasına odaklandı. Yani 19. yüzyıla odaklanıyor. Diğer çalışma alanları imparatorlukların mukayesesi. Yine 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl bir diğer çalışması imparatorluklar ve uluslar üzerine e, yayınlanmış bir çalışma e, İngilizceye çevriliyor bildiğim kadarıyla bu aralar. Fakat kendisi bugün... E, bugün yapacağı konuşmasının konusu aslında Almanca olarak yayınlanmış bir tebliğden yola çıkarak hazırlanmış bir konuşma. Ve bu e, Almanca tebliğin Almanca orijinal adı Pandora'nın e, kutusu Raul Motikan'ın da söylediği üzere. Evet sözümü burada son vereyim ve Profesör Leonard'a sözü vereyim. Çok teşekkür ederim Sayın Profesör söz sizin efendim. Meslektaşlarım, sevgili dostlar burada bulunmak bir onur, bir şeref, ve aynı zamanda bir ayrıcalık ve bu anlamda sizin harikulade Üniversitenize, eğitim kadro eğitimci kadronuza ve sayın başkan ve Orient Enstitüsü'nün yanı sıra TİSEN Vakfı'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmak gerçekten de büyük bir keyif. sizlerde de geldiğiniz için çok teşekkür ederim ve aynı zamanda da bu nazik sözleriniz için de teşekkürlerimi kabul edin lütfen. Kande Cam Kamara'nın ailesi Kuzi, Batı Afrika'daki Fransız Gineası'ndaki Kindeya'dan geliyordu. Ve kendisi ne okuyabildiğine de yazması olmadığı için bu savaş de, deneyimlerini BBC 1976 yılında belgelendirdi. Savaş 1914 Ağustos'unda patlak verdiğinde Kamara, Kamara o zamanlar Bamako, Başkan Bamako'da bir kamyon şoförü olarak çalışıyordu ve e, Fransızlar e, bu sömürgelerinde asker ...olmaya başladıklarında... ...insanlar köylerine kaçıyorlardı... ...Kamara da aynı şekilde... ...kendi köyüne kaçtı... ...ve orada kendi yaşıtları gibi saklanıyordu... ...babası onun gönüllü olarak... ...askere yazılmasına karşı çıktı... ...bunu yasakladı... ...ve söz ...yaptığı söyleşmede... ...şöyle dediğini biliyoruz Kamara'nın... Ee, ...ona göre... ...bir başka ülke adına... ...anlamadığınız bir savaş... ...uğruna bir savaşa girmek son derece saçmaydı. Babasını direnç göstermesine rağmen kamera en nihayetinde Fransız ordusuna katıldı. Ve daha düşük. Kendi kabidelerinde düşük bir konuma sahip olan başka gençlerde orada yazılmıştı. Çünkü böylelikle statülerini yükseleceğini düşünüyorlardı. Kamerada aynı motivasyonla hareket etti. Ve yine BBC belgeselinde şöyle dedi. Şöyle hissediyordum sanki ben bir Kabile şefinin yaşlı, yaşı büyük olan oğullarından biriymişim gibi beyaz insan bize ihtiyaç duyduğunda savaşa girmek zorunda hissediyordum. Fransızlar şunu söylüyordu, savaşa giden her köle savaş dönüşünde şef olacak demişti. Ve ben buna kıskançlıkla bakıyordum ve orduya katılma sebeplerimden birisi de buydu. Bence bir kölenin savaştan döndükten sonra bir kölenin emri altında olmanın utandırıcı olduğunu düşünüyordum. O yüzden ben de savaşa gittim diye açıkladı. Öte yandan savaştan aynı zamanda, bugünlerle aynı zamanda fakat binlerce kilometre ötede Prag'da Fra yazar Franz Kafka şöyle bir günlüğüne şöyle bir not düşüyordu. Almanya Rusya'ya savaş açtı. Öğleden sonra yüzme dersine gideceğim. Bu güncesine yazmış olduğu not bir tarafta tarihsel bir dönüm noktasının varlığı ile günlük rutinin arasında bir ayrım oluşturuyor. Nitekim bu dönüm noktasının varlığı aslında Ağustos 1914'teki somut deneyimleri çok daha net yansıtıyordu. Oysa ki bunu daha öncesinde geriye dönük bakıldığında, retrospektif olarak bakıldığında savaşın sonuçlarına çok daha yakın açıklıyordu Frans Kafka'nın bu tutumu. Hem Kandekamara hem Frans Kafka son farklı bir geçmişten geliyordu. Bir tanesi Batı Afrika'da, diğer ise Prag'daydı Bir tanesi bir yerel halkın üyesiydi, Fransız Kolonisi içerisinde ve kendi e, kabilesinin bir üyesiydi. Diğer taraftaysa Yahudi. Burjuvası'nın bir temsilcisi olan Kafka, çok etnisi te sergileyen Çek başkentinde yaşıyor ve bir e, sigorta şirketi için hukukçu olarak görev yapıyordu gündüzleri. Akşamları ise 20. yüzyılın edebiyat manzarasını şekillendirecek olan kitaplar yazıyordu. Ve burada bu iki erkeğin hayatını da dönüştürecek bir savaş patlıyordu. Ve burada bu bir kırılım noktasıydı ve bu dönüm noktası ve öncesi ve sonrası vardı bu açıdan da e, bir kendine ait bir evrensellik ve geçicilik rejimi oluşturuyordu. Bu mikro kurulum bir insan deneyiminin temel karakteristiğini oluşturuyor ve bunun yansımasını bu iki şahısiyette de görüyoruz. Evet, savaş küresel bir fenomendi. Sadece Şubat 1917'den itibaren değil, savaşın ilk gününden itibaren böyleydi. Savaşın karmaşıklığı eğer bu küresel yapıya ve dünya çapında bir savaş düşüncesi insanların sermayesinde ve kaynakların birbirine evrensel olarak bağlanması olarak görülürse burada e, savaş yine de bütün bu küresel boyutuna rağmen aynı zamanda son derecede yereldi. Çünkü bir tarafta Batı Afrika'daki bir köyde Kamara tarafından ve Prank'taki yüzme okulunda Kafka tarafından aynı şekilde yaşanıyordu. Ve bu da bu anlamda bir light motifi haline geldi glokal savaşı yani hem küresel hem yerel savaşı. Consequences Peki birinci dünya savaşı, birinci dünya harbi neydi? Şimdi geriye dönüp baktığımızda ve şu anki koş sonuçlarını değerlendirdiğimizde 1914 yazımına şöyle bakıyoruz. Bugünden baktığımızda tabii ki 1914'te yaşayan insanların olası geleceğini, 1918'deki sonuca bakarak yargılayamamıyoruz. Yargılayamayız. Bizim bugünkü bilgeliğimiz 1914 yazında yaşayan hiç kimsenin öngöremeyeceği sonuçlar doğuracaktı. Geriye dönük olarak bakıldığında 1914 yılı öncesindeki ilerici. Sanatta, progresif artta görüyoruz. Çünkü burada hem Stravinsky'nin daha doğrusu hem dışa burumculuk hem de Stravinsky'nin mesela bu anlamda dünyanın apokaliptik bir şekilde yıkımını gösteriyordu. Fakat yine de 1914 yılında gelecek hala açıktı. Henüz yazılmamıştı. Her bir büyük Dünya harbinin çıkacağını öngören yazarlardan her birine karşılık gelen barış dönemi bekleyen bir yazar ve çok satar yazarlar vardı. Çünkü şöyle diyorlardı. Artık bu kadar sanayileşmiş toplumlar bir modern savaşı yükünü kaldıramazlar. Ancak savaş bir kez başladıktan sonra, Ağustos 1914'te başladığında bütün çağdaşlar aniden bütün planları, senaryoları ve beklentileri aşan bir durumla karşılaştılar ve kısa süre içerisinde bu son derece radikal yeni boyutlarını değerlendirebilmek için yeni ve uygun konseptler geliştirmeye çalıştılar. Çünkü burada çok sayıda mağduru vardı bu savaşın ve bunlar kıtas kıtasal Avrupa'nın ötesinde bir bir boyuta uzanıyordu. Bir tarafta bu savaşa artık e, Fransız, e, düzeltiyorum İngilizler Great War, Fransızlar La Guerre, Belçikalılar, Dakota, Orlok Almanlar ise Weltkrieg olarak bahsediyordu. Alman yazar Ernst Jünger kendisi de genç bir subaydı. Fransız siperlerinde çarpışmıştı ve şöyle diyordu. Devrimin birinci olgusu kimsenin savaşı önleyemeyeceğidir. Her varlık savaş tarafından dayatılmıştır. Hangi ideolojik menşeine sahip olursa olsun. Bu savaş sadece nicelikle değerlendirilmiyor. Aynı zamanda niteliksel bir deneyimde getiriyordu. 17 milyon asker ve sivil ölmüştü bu savaşta. Ve aynı zamanda mutlak savaş toplumları ve ekonomilerinin teyakkuzunu, medyanın, sanatların, ideolojik ütopyaların ve siyasi açıklamaların da konseptini değiştirmişti. Aynı zamanda kıtalar ile dünya bölgeleri arasında yeni ilişkilerin temelini atmıştı. Avrupa ülkelerinde de yeni bir pozisyon alınıyordu. Ve buradan kasıt da Avrupa ülkeleri ile bunların kolonileri ve onların Avrupa dışında kalan diğer alanlarıyla ilişkileri değişiyordu. Eğer Avrupa ülke, Avrupa'daki ülke ve toplumlar 19. yüzyıl boyunca yani Fransız Devrimi ile Saraybosna'daki su Suikast arasında geçen dönemde siyasi, sosyal, ekonomik ve bilimsel sanatsal ve estetik bir gelişim yaşamışsa, ilerleme yaşamışsa bütün bunlar savaşın varlığıyla sorgulanır hale geldi. Şimdi burada bazı örnek anlardan bahsetmek istiyorum. Burada evrensel beklentiler ve kişisel deneyimler ve etkisi olan anlardır bunlar ve burada savaşın küresel deneyim did not, as I will argue, which did not exist as such before 1914, and which cannot easily be connected to the apparent global moment of spring and fall 1917, when with the advent of Woodrow Wilson and Vladimir Ijlenin, the Woodrow Wilson and <laughs> <laughs> Bir, bir anda onda 20. yüzyıl başka bir yola girmiş gibi görülüyordu ve bu anı belirlemek için farklı bir geriye dönük bir mantıkla bakabiliyoruz fakat 1917'de yaşayan insanlar için bu açık değildi tabii ki burada vereceğim örnekler semptomatiktir ve tabi ki eksiklerle doludur ve burada yapmak istediğim şey batı cephesi ki bence bu birinci dünya savaşının anlayışımızda hala çok var Periferisini kaymak istiyorum ve burada biraz daha bu tutumun karşısında bir konum al çalışacağız. Burada bu görünen periferi bu... Savaşın globalliğini altını çiziyor ve bize bunun Avrupa toprakları dışında da yürütülen ve Avrupa Savaşı'nın bir uzantısı olarak Avrupa topra dışında topraklarda yürütülen bir savaş olarak karşımıza çıkıyor. Ve global yani küresel boyutu da buradan doğuyor. Şimdi ivmelenme konusundan bahsetmek istiyorum. Tarih içerisinde ivmelenme yani yerel bir menşeyden ...Avrupa düzeyinde ve sonrasında... ...dünya harbi seviyesine nasıl gelmiyor? 1914 Ağustos'unda... ...savaşın patlaması... 1970'lerde gerçekleşen uluslararası sistemin erozyonu ve transformasyonuyla açıklanamazdı. Evet bir tarafta sistem yeni ulus devletlerin kurulmasıyla İtalya ve Almanya'da esnekliğini karakteristik esnekliğini kaybetmişti. Ama aynı zamanda birçok Avrupa ülkesinin Afrika ve Asya'da 1900 yılından önce yapmış olduğu emperyal yani sömürgeci genişlemesine de bağlanamazdı. Bu uluslararası çatışmalar ve krizler Elbette bu gelişmeleri biraz sivritti fakat bu savaş kaçınılmaz değildi. Zira 1914 yılı öncesinde birçok krizin çözüm üretilmişti ve bu da bu türden bir savaşı engellenebileceğini gösteriyordu. Nitekim Britanya ve Berlin Hükümetler Balkanlar'daki 1912-13'teki çatışmayı yönlendirmeyi ve aynı zamanda bölgesel çatışmaların bir dünya krizine dönüşmesini engellememişler miydi? Bunun ötesinde hem çok satar kitapları yazanlar şunu söylüyorlardı savaş artık sanayileşmiş ülkelerde kaçınılmaz bir şey değildir. Zira artık sanayileşmeyle birlikte hem ekonomik hem mali hem de bilimsel açıdan birbirine bağımlı olan ülkelerde artık bunlar. Ve bunu mesela Almanya'da Britanya arasındaki ilişkilerinde de görüyoruz. Ve bunu bir anlamda empirik, rasyonel bir pasifizm olarak görülebilirdi. Onlara baktığımızda savaş bir tarım toplumunun karakteristiğiydi. Artık modern sanayileşmiş toplumlarda görülemezdi. Evet, elbette nesnel bazı faktörler vardı bunda savaşı olası hale getiren. Öncelikle askeri uzmanlar ...giderek artan bir etkiye sahipti çünkü çeşitli askeri senaryolar yapıp... ...savaş çıkması durumunda en kısa sürede müdahale edecek bir zaman penceresi beliyor, belirliyorlardı. Mesela Almanya'nın Schlieffen planı ya da Fransa'nın 17. planı... ...veya Rusya'nın e, Doğu Prusya ve Galicia'ya karşı kurmuş olduğu hücum planları... ...saldırı planları bu bağlamda verilebilecek örneklerdir. Ancak buradaki en önemli faktör Balkanlardaki özel durumdu. En nihayetinde bu savaş Avrupa sömürgelerinde Afrika veya Asya'da değil Avrupa'nın güneydoğusunda çıktı. Yani burası çeşitli faktör ve risklerin üst üste bindiği ve bunların dünyanın başka yerlerinde sadece izole olarak görülebilen durumlardı. Çünkü burada Balkanlarda çok etnisiteye sahip bir nüfus vardı ve aynı zamanda burada Rusya ile Habsburg İmparatorlukları arasında büyük bir rekabet sürmekteydi. Yani burada radikal ayrılıkçı milliyetçilik bulunuyordu ve büyük Sırp devletinin kurulmasını istiyordu ve etnik açıdan homojen bir ulus devlet peşindeydi. İşte bu genç Bosna, Saray Saraybosnalı Sırpları hareketlendirdi ve e, Habsburg'un Bosna Hersey'i 1908'de ilhak etmelerini sindiremediklerini görüyoruz. Burada Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı, toprak kaybetmesi ve aynı zamanda Avrupa'da ki topraklarının da bir vakumun oluşması burada komşu ülkelerin kontrolsüz beklentilerin artmasına sebep oldu ve burada Sırplı ayrılıkçılarda bölgesel çatışmalar çıktı ve Viyana'daki hükümette burada Habsburg monarşisinin geleceğini sağlamlaştırmak için müdahale edebilecekleri, kaldıraçlarını dayayabilecekleri bir nokta olarak gördüler ki kendileri de Osmanlı İmparatorluğu'nun gördüğü yazgıya maruz kalmasın. Evet. Ve burada e, Viyana Sırbistan'a karşı önleyici bir savaşa başlatmak istediğini ifade etti. Ve burada Bosna her şeyin ilhak edilmiş olması gizli bir çatışmaya sebep oldu. Yani burada bir çatışma vardı ve bu her an aktifleşebilirdi. Siyasi manevralar için alan hiçbir zaman bu kadar geniş olmamıştır. Genişten kasıt da şu hem başka Avrupa ülkelerinin ve aktörlerinin bu çatışma alanına çekilmesi ve bir savaşa gitme ihtimaliyle buranın barışçı bir şekilde çözülme ihtimali aynı anda bulunmaktaydı. Şimdi toplamda baktığımızda bu global perspektif 28 Haziran 1914 sabahında atılan mermileri açıklamaya yeterli yeterli değil. Çünkü bu saldırıyla birlikte birdenbire savaş aniden evrenselleşti ve bu başka evrenselleşmelerin yerine geçti. Bunlar neydi? Barışın evrenselleşmesiydi. Burada yerel menşeilerinden bölgesel krize dönüşü ve oradan Avrupa çatışmasından Dünya Harbi'ne dönüşmesine baktığımızda Jacob Burkart'ın tarihsel ivmelenme adını verdiği olgu için çok iyi bir örnektir. Çünkü burada dünyanın çeşitli bölgelerinin birbiriyle ne kadar birbiriyle iç içe geçtiğini 1914 öncesinde bu ilişkilerin ne kadar bir ağ haline geldiğini bize gösteriyor şimdi burada 5 tane örnek daha doğrusu Avrupa'nın savaş algısından dünya harbine dönüşmesine ilişkin 5 tane kırılım noktasından bahsetmek istiyorum bunlardan bir tanesi e, deniz alanında yani bir donanma darbesi yani Güneydoğu Akdeniz'de ki alanın denetime alınması 1914 Ağustosunda ne zaman ve nasıl savaş başlamıştı? Alışa geldik. Akıl bize şunu söylüyor: 4 Ağustos'ta Belçika'nın Almanya tarafı, Alman orduları tarafından işgal edilmesiyle Schlieffen Plan devreye girmişti ve bu plana göre Alman birlikleri 6 ila 4 ila 6 hafta arasında Paris'e gelecekti ki Rusya'nın Doğu Prusya'ya müdahalesi ivme kazanmadan önce ilerleyebilsinler. Ancak Alman ordu, ilk Alman askeri daha Belçika'ya girmeden önce Akdeniz'deki Alman donanmasına bir mesaj geldi daha sonra amiral burada kodla, e, şifreli bir mesaj aldı ve iki gemiyi yani kruvazör Coben ve hafif kruvazör Breslau'yu Konstantinopolis'e getirmesi söylenmişti ve bu e, Ekim 1914'te gerçekleşti. Şimdi Kuzey Ak aslında Kraliyet Donanması ile Karadeniz'de büyük bir donanma savaşı yaşanılması bekleniyordu fakat bununla kıyaslandığında Akdeniz çok daha az önemli bir alanda bir denizdi çünkü Avrupa kıtasının periferisinde yer alıyordu. Fakat Ağustos Ağustos ayında yapılmış olan bu operasyon sonuçları'nın ne kadar altını çizsek yetmez. Amiral Sushan burada sadece Cezayir'deki Bona ve Filipinli bombalamakla ve Britanya gemilerinden kaçıp 10 Ağustos'ta e, Çanakkale Boğazı'na kalmakla kalmadı. Burada Berlin ile Konstantinopoli'deki e, hükümetler arasında karmaşık bir müzakere başladı ve en nihayetinde Alman komutanlar altında bu iki gemi Osmanlı ordusuna dahil oldu ve bu anlamda da iki ülkenin askeri işbirliğinin en önemli nişanesi oldular. Bu iki geminin varlığı ki içerisinde üzerindeki yani Alman asker, e, subayları ve askerleri bulunuyordu. Osmanlı ordusu donanmasının bir parçası olmuştu ve bu e, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kapatılması anlamına geldi ittifak devletlerine. Bunun tabi ki Rusya üzerindeki etkileri gerçekten yıkıcıydı. Çünkü Almanya donanması, Alman donanması. E, Baltık denizini kontrol ettiği ve kompleks bir kanal sistemi aracılığıyla Kuzey denizinden Baltık denizine geçebildikleri için Rusya birdenbire tamamen avluk altında kalmış buldu kendini. Çünkü bir tarafta geriye kalan sadece limanları Arkelangıç'tı ve burası da yılın altı ay boyunca buz altında buz buzda kaplıydı. Diğeri ise 13 bin kilometre ilerideki Vladivostok limanıydı. Dolayısıyla Rusya'nın ekonomisi hemen bundan etkilendi. 6 hafta içerisinde Rusya'nın ihracatı %98, ithalatı %95 oranında azaldı. İşte bu arka plan ardında ittifak devletlerini, müttefiklerin Çanakkale boğazındaki başarısızlıkları da son derece önemli bir e, bir olgu yaratıyor çünkü Rus müttefikleri'nin durumunun daha da kötüleşmesine sebep oluyor. Bu eskiden Alman donanmasına ait olan iki savaş gemisi tabii sadece bu bölgede etki yaratmadı aynı zamanda e, farklı Ayrı cephelerde de etki yarattı. Çünkü bir tarafta Britanya'da, Britanya, Mezopotamya ve Orta Doğu'da ağırlıklı olarak Hintli, Hint birliklerini, Hint birlikler kullanıyordu. Rus orduları ise kafkasta Kafkaslar'da çalışıyordu. Yani sadece Almanya değil, Rusya'da birden çok cephede savaşmak zorundaydı ve kendisini birdenbire çok fazla enerji, zaman ve kaynak kaybederken buldu. Şimdi ikinci kırılım noktası olarak ise hesaplanmış tırmanma başlığında bahsetmek istiyorum. Yani bir sömürgecilik karşıtı iç savaşlar mı bekleniyordu? Karl Hanpe, Heidelberg Üniversitesi'nde tarih profesörüydü ve 1914 sonbaharında bu çatışmanın bir dünya çapında tırmanmasına umduğunu yazmıştı günlüğüne. Kendisinin bu umudu Brit Hindistan ve aynı zamanda Fransız sömürgelerindeki sömürge karşıtı bir ayaklanma olacağına dayanmaktaydı. Ve bu aynı sebeple zaten Alman hükümeti, Almanya hükümeti 5. Mehmet ki kendisi hem sultan hem halifedir biliyorsunuz ona bir baskı yap yapmaya başladı ki burada bir cihat çağrısı yapsın ve bütün Müslümanların Britanya ve Fransız sömürge rejimlerine karşı başkaldırmasının çağrısını yapsın. Ve bu, burada aynı zamanda Çarlık İmparatorluğu'na da karşı kalkmalıydı. Ve aynı zamanda şöyle yazmıştı. Bütün bombaların patlaması gerekiyor diye yazıyordu Hampe Japonya'da, Hindistan'da, Polonya'da. Bu tabii ki sadece e, Karl Hampen'in bir fantezisi değil, aynı zamanda Almanya'nın görüşüydü. E, bu Alman askeri kurmayları... Bu anlamda dünya çapında bir sömürgecilik karşıtı hareketleri destekledi. 1914'ün sonlarına doğru bu bölümün başkanı olan Rudolf Nadolni potansiyel hedefleri belirledi. Finlandiya'da, İrlanda'da özgürleşme hareketleri, bağımsızlık hareketleri, aynı şekilde Gürcistan ve Fas'ta da. Ya da Libya'daki Senussi hareketinin desteklenmesi, Arap Yarımadası'nda ve Hindistan'da bütün bu alanları e, potansiyel hedefler olarak belirledi. Bütün bu formal açıklama aynı zamanda da Sultan Halife'nin Kasım 1915'te yapmış olduğu cihat çağrısıyla aynı bağlama oturuyor. <gülüyor> Burada bütün bu operasyonlar Tabii ki çok önemli etkiler Yaratmadı bunu bugün biliyoruz Tek istisna Lenin'in Zürih'ten Petrograd'a gitmesidir e, Bahar 1917'de Ki bunun e, Bunun altına da Alman hükümeti imza etmişti Ancak buna rağmen Bu unsurlar Savaşın küresel olarak Küresel boyutu ve algılanışındaki Algılanışının altını bir kez daha Çizmiş oluyor Avrupalı askerler, politikacılar ve diplomatların açısından bakıldığında sömürgeler Avrupa'daki savaşın sürdürülebilmesini sağlıyordu. Bunlar Avrupa'da yürütülen savaşa sağlanacak e, askerlerin ve askerlerin ve kaynakların mer merkeziydi. Nitekim ona, ona atıfta bulunan bir karikatür de görüyorsunuz burada Londra'da yayınlanan Punch dergisinde. Burada kısa süreli savaş miti, kısa sürede uzun bir savaş olacağı belli olduğunda Hindistan, Afrika ve Asyalı askerler ve Britanya sömürgeleri artık Avrupa'daki savaşın bir rezervuarı olarak görev yapmakta kalamazdı. Onun yerine savaş, savaş aynı zamanda bir sömürge savunması toplumlarının gelişmesini sağlayacak mıydı? Üçüncü kırılım noktası olarak ise Doğu Asya'da imparatorlukların kurulması ve Avrupa'daki büyük harpten bahsetmek istiyorum. Fransız aktris Genie la France tatilini Tahiti'deki bir otelde geçiriyordu ve 22 Eylül günü otelin terasında oturmuş içkisini içiyordu ki aniden iki tane savaş gemisi gördü ırmaktan gelen ve bunlar aniden ve hiçbir uyarı yapmadan şehire ateş açmaya başladılar. Ve bunun bir Hollywood filmini olduğunu düşünecek olursak, Burada tabi ki o filme uygun olarak şunu söyleyebiliriz. Bu iki savaş gemisi tabi ki Alman savaş gemisiydi. Bunların ikisi de birer kruvazördü ve isimleri Sean ve ve Greisenau'du ve Amiral Spain'in komutası altındaydı. Ve bunlar 1914 Haziran'da Çin'deki Tsingato'dan yola çıkmıştı ki burası bir Alman mandasıydı. Manda bölgesiydi ve buradan Güney Amerika'ya kadar seyahat edebilmesi gerçekten olağanüstü bir başarıdır ve bu aynı zamanda küresel donanma operasyonlarının en önemli karakteristiğini oluşturuyor. Aralık 1914 yılında bu iki gemi 24 bin kilometre kat etmişti ve savaş koşulları altında daha önce bu hiç yapılamam, yapılamamıştı ve bu ancak hem iletişim hem de altyapının e, ayrıntılı bir ağ yapısıyla mümkündü ve buradan kasıt da tabii ki hem kömür taşıyan gemilerin hem de telegraf, telegraf istasyonların dağıtılmış olması sayesinde gerçekleşiyordu. Tabi ki bu bir tesadüf değildir. Bey'in çünkü son yapmış olduğu katılmış olduğu çatışma Falkland adalarındaydı ve burada gemileri e, kraliyet donanması tarafından yok edilmişti ve kendisi ve iki çocuğu da bu gemilerde bulunuyordu. O yüzden bu anlamda bir tesadüf değildi kendisinin burada olması. Ve buradaki bu savaşın e, asıl etkileyen şey bu yeni sınıftaki gemiler veya işte bunların donanımları ve kullandıkları ağır mühimmat değildi. Daha ziyade buradaki gemilerin hızı ve global altyapının kullanılmasıydı. Bu altyapıdan kasıt da iletişim ve mobilite. Ve burada Almanların hem Kuzey Denizi'nde hem de Pasifik Okyanusu'nda aktif olduğunu görüyoruz. Burada Kaynakların küresel denetimi artık önem kazanmaya başladı. Kimse artık bütün donanmalarıyla savaşa girmek istiyorlardı. O yüzden de artık büyük savaş gemileri yerine hızlı kruvazörlere ihtiyaç vardı ve aynı zamanda kömür istasyonları ve telgraf istasyonları olması gerekiyordu. Ama savaşın başladığı andan itibaren Doğu Asya'da öğrenilen, çıkarılan bir başka ders vardı. tüm bu olaylardan en büyük faydayı sağlayan Britanya değil, Japonya'ydı. Çünkü 1914 yılının sonunda yeni bir pozisyon elde etti ve bununla neredeyse hiç maliyet ortaya koymadan önemli kazançlar sağladı. Tsingtao 1898 yılından itibaren bir fiili manda sömürgesiydi. Almanların manda sömürgesiydi ve burada Japonya, Almanya 23 Ağustos 1914 günü savaş ilan ettiğinde siyasi ve askeri seçkinleri bir İmparatorluk genişlemesi stratejisini takip ettiler. Bunu Doğu Güneydoğu Asya'da yapacaklardı. Bunu daha öncesinde geliştirmişti ve 1914'de başlayan savaş Japon seçkinlerinin kurmuş olduğu bu planı planı hayata geçirme imkanı tanıdı. Burada Tayvan, Kore ve Liatung yarımadası ve buna ilave olarak Manchuria bölgesindeki bölgelerin kazanılması bu planlarını teyit eder niteliktedir. Ve Almanların bulunduğu Tsangtau bölgesi, yani Çin'deki Tsangtau bölgesi ideal bir hedefti. 65 bin asker e, Shantung'un kuzey batısına çıkartma yaptılar Eylül 1914'te ve burada 4 bin tane askeri tutsak aldılar ve onlara 2. Dünya Savaşı'nda Britanyalı ve Amerikalı askerlerin başına gelenden çok daha iyi muamele ettiler onlara. Singtown'un alınması sadece Büyük Savaş'ın periferisinde gerçekleşen kısa bir olaydan farklıydı. Daha fazlasıydı. Çünkü Japon e, ordusu daha öncesinde makinalı tüfek ve ağır e, toplarla tecrübe edilmişti 1904 ile 5 yıllarında Rusya'ya karşı ve burada yaptıkları şey bu sefer doğrudan savaşa çatışmaya girmek yerine onun yerine ablukaya almaktı. O yüzden de Japon orduları toplamda 400 asker kaybetti ve Japon donanması da e, Alman kruvazörleriyle hiçbir şekilde çatışma yapmak zorunda kalmadı. Ve bu tabii ki bize şunu gösteriyor. Bir tarafta stratejik bir açmaz, bir taraftaysa batı cephesinde görmüş olduğumuz o siper savaşları, yani bir metren dahi alınamadığı siper savaşlarıyla büyük bir kontrast halinde görüyorsunuz. Yani Japonya burada çok daha düşük maliyetlerle, çok daha... Büyük bölgeler ve stratejik bir önem kazanmayı başardı. Yani Japonya Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcından itibaren çok büyük bir fayda sağladı. Ve Çin'deki savaş liderlerinin korumuş olduğu siyasi yapıların erozyonu ve 21 talep, Ocak 1915 yılında hazırlanmıştı. Bütün bunlar Japonya'nın Çin'i bir Japon kontrolüne almak için hali hazırda fiili olarak hazır olduğunu gösteriyordu. Buna ilave olarak, daha doğrusu Tsingtao'daki operasyona ilave olarak Japon ordusu aynı zamanda e, Alman kuvvetleri tarafından tutulmakta olan Palau ve Marshall adalarına da girdi. Bu Japonya ile Britanya hükümetleri ekvatoru bir sınır olarak belirlemişlerdi kendi aralarında ve burada Japonya Dışişleri Bakanı Kato bunun geçici bir çözüm olamayacağını onun yerine Almanya'nın Güney Pasifik'teki bütün bölgelerine istediğini ifade etti. Yani toplayacak olursak Japonya bu, teri, bu Aralık 1941'deki sahneye kadar Güney Pasifik'i kendi etkisi altına almıştı. Biliyorsunuz orada da Pearl Harbor oldu. Japonya'nın 1919'daki bu talebi bir anlamda savaşın nasıl bir dinamiği olduğunu gösterdi. Ben buna e, yükselen beklentilerin devrimi adını vermeyi tercih ediyorum. Bu konuya sonra değineceğim. Dördüncü kırılım noktası örneğim ise şu. Cephenin önünde ve arkasında bu savaşın sadece hacmi ya da hacimsel boyutları küresel değildi. Aynı zamanda Avrupa'nın ve Avrupa dışındaki diğer kıtalardaki siperlerde çatışan milyonlarca asker vardı. Ve bunlar dünyadaki 50 farklı etnisiteden. Ve Ulus'tan geliyordu ve bunlar Belçika'daki Yisercice cephesinde ya da e, Yunanistan'daki Selanik cephesinde çatışıyorlardı, çarpışıyorlardı. Ve bu anlamda bu Avrupa cephesinin tecrübesiydi. Birçok Avrupalı burada bu savaş esnasında ilk kez Avrupa dışından gelen insanlarla karşılaştılar. Sıklıkla bu yabancılar egzotik olarak görüldü ve bilhassa çelişkili bir algı oluşmuştu. Çünkü bir taraftan onları Avrupa dışından gelen vahşi savaşçılar olarak görüp onların e, nitelikleri ne? hayranlık duyulu vardı. Bunun nitelikleri cesaret, dirayet ve bir anlamda da e, doğal, getirdik, doğal olarak getirdikleri bir da Ve bu e, birçok Avrupalı subayın gözünde kendi askerlerinde eksik olan bir şeydi. Çünkü sanayileşme, kentleşme ve genel fiziksel ve psikolojik dejenerasyonla artık kendi askerlerinde bu özellikler yoktu. Bir taraftan böyle algılanırken bir taraftansa Fransa'nın mesela Tirelurs, Senegales veya Maori'leri ya da Hindistan'dan gelen askerler aynı zamanda korku ve kaygıyla karşılanıyordu. Aynı şekilde Almanlar mesela burada siyahi askerlerin kullanılmasını e, müttefiklerin savaşta kullandığı bir barbarlık olarak değerlendiriyordu. Ama Fransa, Britanya, Amerikalı olanlar subaylarda bu siyahileri daha doğrusu beyaz olmayan askerleri bir anlamda tırnak içerisinde kullanıyorum. Vahşi ve naif çocuklar olarak görüyordu ama aynı zamanda cesaret sahipliydi ve dirayetlilerdi ama zeka açısından eksiktiler. Savaş bu anlamda bir er, erime potası olmadı. Yani savaş tecrübelerini birleştiren ve homojenleştiren bir şey olmadı. Çünkü propaganda bu yönde yapılıyordu. Ama onun yerine savaş giderek daha fazla ırkçı hiyerarşileri destekledi, arttırdı ve e, stereotipleri ve etnik farklılıkları daha çok vurgulamaya başladı. Nitekim e, Cape'den yani Güney Afrika'dan gelen yerel Afrikanerlerin Deans Güney Afrikalılarla aynı cephede çatışmalarına izin verilmiyordu, çarpışmalarına izin verilmiyordu. Ama aynı şekilde Kanadalılar, Avustralyalılar, İskoçlar ya da Britanlar, Britanlar günlük olarak her gün gün be gün dışlanıyor ve stereotiplerle hakarete uğruyorlardı. Dolayısıyla bu savaşta ortak düşmana karşı mücadele verenlerin Evrensel bir eşitliğe sahip olduğu propagandası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyordu. Ama savaşın küresel e, deneyimi, sömürge toplumlarından askerlerin alınması ve telküza geçirilmesi, kaynakların telküza geçirilmesi'nin ötesine geçti. Çünkü Britanyalılar ve Fransızlar tarafından Çin ana kıtasından getirilen 150 bin Çin işçi bu durumu stabilize etmek ve Avrupa'daki silah sanayi adına çalışmak ve Batı cephesine Hinterland'ında işçi olarak görev yapmak için getirilmişti. Ağustos 1916'dan itibaren burada askerler ve işçiler daha fazla görev almaya başladı ve en nihayetinde baktığımızda Britanya adına 100.000 bin iş Çinli çalışmaktaydı. Fransızlar adına ise cephe hinterlandında 50.000 bin tane işçi ya siper kazıyor ya da yol yapıyorlardı. Ve bunlar asker statüsünde olmasa da binlercesi öldü. Bunlar ağırlıklı olarak Kuzey için vilayetlerinden gelse de burada tıbbi e, muayeneleri yapıldıktan sonra Kanada'ya götürülüyordu. Burada bir süre kalıyorlardı ve ucuz e, iş gücü olarak çalışma imkanları oluyordu. Bunun gerçekleşmemesi için de katı bir şekilde e, kamplarda tutuldular. Ve burada bir kitlesel yer değişme, yer değiştirme gerçekleşti 1918 sonlarında ve burada Avrupa'daki birçok liman kentinde ırkçı şiddet ortaya çıktı ve on binlerce asker yani Avrupa dışından gelmiş olan on binlerce asker birdenbire Avrupalı, Avrupa toplumu için bir tehdit teşkil etmeye başladı çünkü savaş bittikten sonra onların işlerini ellerinden alabilirlerdi. Bu askerler, Avrupa işçiler Avrupa'ya bir kez geldikten sonra bu tür ırkçı stereotiplerle karşılaştı. Nitekim bunu da e, 1917'de itibaren Amerikalı subaylardan örneklerini bilmekteyiz. Ve Çinlilerin bu anlamdaki deneyimi çok daha farklıydı. Çünkü Çinlilerin birçoğu Fransız askerlerinin yaşamış olduğu birçok korkunç kayba rağmen kendi demokratik cumhuriyetlerini Alman e, işgaline karşı savunmadaki e, vatanseverliği karşısında hayranlık duymuştu Birçoğu burada geldiklerinde Avrupa'ya geldiklerinde sendikanın ne olduğunu işçi haklarının ne olduğunu ve savaş sanayisi için kadının rolünü öğrenmiş oldu binlerce Çinli işçi savaş bittikten sonra Fransa'da kalın, burada kendi ailelerini kurdular ve kaynaklıların küresel boyutlu olarak Avrupalı savaş hükümetleri tarafından devreye sokulmasının bir örneği olarak görüyoruz bunu. Çinli, Beijing'deki Çin liderleri bunu Çin'in rolünü arttıracak, uluslararası politikalarındaki rolünü arttıracak bir fırsat olarak gördü. Ve burada size bir kez daha yükselen beklentiler konusundaki savaşın etkisi için örnek olarak vermek istiyorum. Burada aynı zamanda Batı modelinin e, Çinli entelektüel tarafından da nasıl kabul edildiğini görüyoruz. 1917 yılında bu entelektüeller Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'ın e, getirmiş olduğu vaatlere dayandırmıştı ve burada Çinliler yabancı müdahalesinden ve fiili sömürgenin fiili sömürgeden kurtarma sözünü veriyordu. Çinliler ve Avrupalılar arasındaki karşılaşma savaşın ötesinde sonuçlar da beraberinde getirdi. Çok sayıda Çinli entelektüel Avrupa'ya geldi ve burada e Vatandaşları arasında okur-yazarlığın ne kadar önemli olduğunu gördüler. O yüzden de Yang Yang Chu, yani diğer adıyla James ve işçiler arasında bir okuma eğitimi vermeye başladım. 1920'lerde Çin'e geri döndüğünde James Yang burada bir kitlesel Hareket organize etti burada insanların dilli öğrene, yazı, okuma yazmayı öğrenebilmesi için ve binlerce insan buna katıldı ve bunun sonucunda 5 milyon insan buna katıldı ve bunlar arasında Mao Zedong da vardı kendisi de kırsalda bir e, öğretmen olmaya karar verdi. Son örneğime geleyim iletişim savaşı. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerine katıldığında ve ilkbahar 1917 yılında savaşa girdiğinde bu adım e, çok net bir şekilde e, dünya çapında beklentiye yol açtı. Sadece yeni ulus devletlerin oluşumu e, bağlamında değil. Sonuçta Rusya, e, Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğu'nun artık e, parçalanmasından ulus devletlerin doğacağı beklentisi vardı. Fakat aynı zamanda e, sömürgecilik e, yönetiminin statutu konusunda artık atlatılacağı ve yeni bir savaş sonrası düzenin hakim olacağı beklentisi de vardı. Böyle yani bir siyasi düzenin hakim olacağı beklentisi vardı. Ancak 1917 yılının anlamını gerçekten anlamak istiyorsak eğer yeni bir evrensellik e, olarak o zaman savaşı sadece askeri bir çatışma olarak e, görmekten e, ziyade iletişim, medya, e, metinlerin ve e, resimlerin ve propagandanın ve kamu e, görüşünün, yönetiminin bir dışarı vurumu olarak da görmek e, gerekiyor. Savaş sadece hendeklerde e, devam e, etmiyordu. Ve bu İletişim savaşı verdiğim e, savaş farklı haber ajansları e, arasında devam ediyordu. Örneğin Fransız e, haber, haber e, ajansı Havas bir taraftan e, Afrika'daki ve Asya'daki Fransız sömürgeleri ve Güney Avrupa'daki sömürgeler hakkında e, haber yapıyordu ve bu bölgeyi e, bu bölgeyi domine ediyordu. Diğer taraftan Alman Wolfschutz-Telegrafenbüro ise daha çok e, orta, kuzeyli ve Doğu Avrupa'ya hakimdi. Atlantik telgraf kablolarının da kontrolü bu bağlamda çok çok önemli. Sonuçta Kraliyet Donanması'nın yani İngiliz Kraliyet Donanması'nın Almanlara karşı ilk deniz e, saldırısına gerçekleştirilmiş olması e, çok da şaşırılacak bir durum e, değil. E, İngilizler bu kabloları bu e, saldırı e, esnasında Ağustos e, 1914'te parçaladıktan sonra Alman ajansları neredeyse e, Amerika'dan gelecek haberlerin hiçbirini alamıyordu ve e, tabiri caizse e, kablolar kesildiği için onların da haber kaynağı kesil. E, mişti. Savaşın ilk haftalarında Almanya e, defansif bir e, pozisyona düşmüştü. Sonuçta bu bir küresel iletişim savaşıydı. Ve Almanya'da kabloların parçalanmış olmasından dolayı savaşa e, daha ilk haftalarında bir adım geriden başlamış oldu. 1917 yılında bu e, durum daha da açığa çıktı. Sadece Reuters, Havas ve Associated Press e, ajansları küresel haber e, ajansı olarak kabul görüyordu ve sadece onların e, servis ettikleri haberlere e, bakıyordu insanlar. E, ek olarak, buna ek olarak ABD e, hükümeti, e, savaşı e, Komünike etmek için, savaş hakkında bilgileri e, servis etmek için son derece ilerici araçlar kullandığı için diğer ülkeler geri planda kaldılar. Ancak bu küresel e, iletişim savaşının ne kadar önemli olduğunu anlatabilecek e, Hindistan, daha iyi bir örnek yok herhalde 1917'nin Hindistan'ından bahsediyorum Hindistan Ulusal Kongresi'nin Pek çok e Millet vekeli e, Hindistan'ın savaş e, seferberliğini e, e, savunan bir tutum içerisindeydi. Sonuçta e, toplamda e, 1.2 milyonu aşkın Hintli asker çeşitli cephelerde savaş veriyordu. Ağırlıklı olarak Mezopotamya'da, vakti zaman Mezopotamya'sında ve yakın e, doğuda. E, Hatta ta Londra'daki hükümet e, ödüller vermeyi bile kabul etmişti ve Ağustos 1917 yılında Hindistan'dan sorumlu olan Sir Montagu şöyle bir iddiada e, bulunuyor e, bulunmuştu. E, Hintlilerin e, her türlü idari e, konumma getirilmesi elzemdir e, demişti. it was the of the American Amerika Başkanı Wilson ve kendisinin e, yeni savaş sonrası düzenine ilişkin gündemi e, gazetelerin e, manşetlerini e, süslüyordu. Londra ve Paris anti sömürgeci bir e, uyaran sinyalini aldıkları için korkmaya başlamışlardı. Wilson'ın tüm sözlerine rağmen ve açıkça şu ortaya çıkmıştı ki Londra gitgide daha fazla bir şekilde sömürgelerde olan bitenlere bağlı olmuştu. Yeni bir Dünya Savaşı'na yönelik bir dünya düzenine yönelik beklentiler açığa çıkmaktaydı. Buna ek olarak ulusal bir kendi kaderini tayin etme talebi, demokratik katılımcılık ve kolektif güvenlik e, talepleri ortaya çıkmaktaydı. E, Paris Barış Konferansı'nın hemen sonrasında e, pek çok sömürgeci toplumda radikal alternatiflere yönelik e, talepler ortaya çıktı. E, 26 yaşındaki Ho Chi Minh Paris'e seyahat etmişti. E, ve e, Fransız birliklerinde savaş e, savaşa girmiş olan binlerce Vietnamlı Askerin e, temsilcisi olarak onlar adına müzakerelere katılacaktı. E, ortam şartları bu ve e, 1918 yılının hemen sonrasındaki savaş sonrası dönemli e, e, savaş sonrası dönem e, sömürgeci e, rejimlerin geleceğine yönelik e, verilen ee, şiddetli e, çatışmaları, e, ç, şiddetli çatışmalardan oluşan bir dalga'yı da beraberinde getirdi. Örneğin Mısır'da veya Hindistan'da, Hindistan'da örneğin e, Ahmet Sar katliamı yaşandı 1919 e, yılında e, veya Kore'de veya Çin'de, Keza Ortadoğu ve e, Yakın Doğu'da da aynı şekilde sonuç bölümüne geliyorum ve 3 argüman etrafında şekillendireceğim bu sonuç bölümünü. Dünya Savaşı sona erdi. Fakat özellikle Avrupalı tarihçiler bunu ilk başta e, Avrupalı bir e, dünya tarihi olarak yorumladılar. Halbuki e, savaş e, siyasi e, dengeleri ve hiyerarşileri kökünden e, sarsmış olan bir e, savaş olarak karşımıza çıktı. Avrupa beşlisi veya Avrupa pentarşisi e, çöktü ve emperyal çöküş 1918 yılından sonra başladı diyebiliriz. Ee, bir taraftan e, dünya ileride siyasi ve sosyal katılım e, beklentisini e, öne sürdü, e, ulusal e, ulusların kendi kendini tayin etmesi, e, bağımsızlık ve özendirlik talepleri gibi. Pek çok toplum için e, Lehler için İrlandalılar için, Kanadalılar Avustralyalılar için e, savaş e, temelde bir ulus oluşumu, ulus devlet oluşumu dönemini beraberinde getirdi. Siyasi ve kültürel bir e, kendi kendine yeterlilik ve bağımsızlık dalgasını beraberinde e, getirdi. Avrupa'dan evlerine yani Güney Afrika'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya, Kanada'ya e, dönen e, pek çok e, askerin yaşamış olduğu savaş tecrübesi e, buydu. Fakat e, diğer taraftan Hintliler, Asyalılar ve Afrikalılar için veya Afrikalı savaş gazileri için e, ki sayısız kurban verdiklerini e, biliyoruz. E, savaşın tecrübesi böyle e, olmadı. İkinci noktam 1918 19 düzeltiyorum 1918 yılının Avrupa perspektifinden ele alınışını değiştirdiğimiz yani savaş imajını değiştirdiğimizde ve bunu küresel bir perspektife dönüştürdüğümüzde neler olmakta? Sonuçta milyonlarca kişi için binlerce kilometrelik bir coğrafyayı kapsayan küresel bir savaş söz konusuydu. Size Kandekamara ve Franz Kafka örneklerini vermiştim. Fakat Savaş sonu tarihte senkronik bir anı temsil etmiyordu ee... 1918 yılının 11. ayının 11. gününün 11. saatine baktığımız zaman o zaman batı savaşın sadece batı Avrupa'da bitmiş olduğunu söylemek mümkün. Halbuki savaş başka yerlerde daha yeni başlıyordu belki de. İrlanda'da ve Polonya'da örneğin burada yeni bir ulus devlet oluşumu söz konusuydu. Doğu Avrupa'da Doğu Avrupa'nın bütününü kapsayan yeni bir savaş başlıyordu ve beraberinde gelen etnik çatışmalar vesaire 1920'li yıllara kadar devam edecekti. Keza yakın doğuda, orta doğuda, Hindistan, Asya'da ve Kuzey Afrika'nın pek çok bölgesinde de savaş ve çatışmalar daha yeni yeni başlıyordu diyebiliriz. Küresel bir anlamda yeni şiddet alanları oluşuyordu bizim e, genel e, 1918 yılında bitmiş olduğunu iddia ettiğimiz savaşın sonunda. Son noktam. 1918 yılında Henri Barbus e, bana göre en radikal yazılmış en radikal savaş e, kitabı olan Le Feux'nin yazarı. Le Feux bu arada 1916 yılında yayınlanıyor. Şöyle yazıyor. İnsanlık e, ulus yerine insanlık 1789 yılında bütün devrimciler şöyle demişti. Tüm Fransızlar eşittir. Biz ki bizler savaşın tanıkları olarak şöyle diyoruz. Bütün insanlık eşittir. Bütün insanlar eşittir. Bu cümle ki Dünya Savaşı 17 milyondan fazla e, askerin ve sivilin hayatına mal e, ot, e, olmuştu. Yeni bir e, barış sürecinin başlangıcına dair de umut ışıklarını çakmıştı. Fakat kimse bu beklentilerin gerçekleşmiş olduğunu tabi günümüzde iddia edemez. Tam tersine bir e, hayal kırıklığı, bir e, umutsuzluk e, hakim oldu. Sonuçta 1. Dünya Harbi'nin tüm savaşları bitireceğine yönelik bir beklenti söz konusuydu. Fakat 20. yüzyılın ne şekilde bir seyir aldığını sonuçta hepimiz biliyoruz. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Çatışmalar dünya harbinin bitişiyle birlikte hiçbir şekilde sonlandırılmadı Fakat e, günümüzde e, asimetrik sivil savaşlar söz konusu, devletler arası e, savaşlar değil. E, savaşlar terörizm e, şeklinde kendini gösteriyor. Doğu Avrupa'daki küresel çatışma bölgeleri eski Yugoslavya'da yakın ve orta doğudaki çatışmalar çok etnisiteli imparatorlukların çöküşlerinden sonra artlarında bıraktıkları bölgeleri bize hatırlatıyor. Şayet Ağustos 1914 yılında Pandora'nın kutusu açıldıysa o zaman bu savaşın çatışmalı şiddet eceren mirasını biz günümüzde hala yaşıyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler geçmiş hala günümüzün çok önemli bir parçası. Teşekkür ederim. Thank you very much, Professor Leonhard. This was a fascinating... Professor Leonhard. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu e, savaşın küresel tecrübesine ilişkin çok e, ilginç bir e, bakış açısı oldu. Profesör Leonard soru-cevap bölümüne e, onay verdi. Mikrofonda varsa eğer sorularınızı şimdi alabiliriz. <gülüyor> thank you, Professor. Thank you. Profesör, çok teşekkür ederim. Şunu merak ediyorum. İtanya, Avrupa ablukası, ablukası hakkında ne düşünüyoruz? Soruları toplayalım mı? Teker teker mi cevaplayalım? Bununla başlayayım, peki. Bu önemli bir soru. Çünkü Almanya'da ve e, Uluslararası tarih yazımı çevrelerinde çok tartışıldı. Muhtemelen 650 ila 700 bin kadar Alman sivilin öldüğünü düşünüyoruz. 1916-18 yılları arasında. E, İngiliz ablukasından dolayı. Ve bunun sonuçlarından dolayı. Fakat diğer taraftan şu da çok net. Bu abluka daha çok katalizatör görevi görmüştü. Sebep değildi savaş yönetimlerin rejimlerin erozyonunun bir katalizatörüdüs sonucu değil uh, 1917 yılının sonbahar aylarından sonraki döneme bakmak lazım. Bu çok önemli. Benim meslektaşlarım da bu döneme çok detaylı bir şekilde e, göz attılar ve araştırdılar. Bu dönemden sonra e, isyanlar e, vesaire e, artmıyor enteresan bir şekilde, azalıyor. Özellikle de e, Bresk-Litovsk Barış e, Anlaşması'ndan sonra e, bu isyanlar azı. Azalıyor. Yani bütün kaynakları e, odaklamak ve e, seferber etmek e, gerekiyor bu savaşı kazanabilmek için deniyor. E, Clemenceau, Clemenceau diyor ki, Fransız parlamentosunda, <gülüyor> Bu savaş. Bütün her şeyi konsantre edersek ve e, yoğunlaştırırsak diğer savaşlardan en fazla 15 dakika daha uzun sürer e, diyor. Savaşı kazanma e, umudu e, ortadan kalkıyor ve sistem çöküyor. Ve bu çöküş, ani çöküş anı ki kimse psikolojik olarak bu çöküş anına hazırlıklı değildi. Neye bağlı? İngiliz ablukasına bağlı. Bir diğer unsur daha var. Bu unsurda Almanya'daki ve Avusturya Macaristan'daki durumu açığa çıkarır diye düşünüyorum. Avusturya Macaristan'da günlük ekmek meselesi etnisiteye bağlanıyor yani e, Habsburg monarşisinin farklı bölümleri arasında farklı grupları arasında ekmek paylaşımına yönelik çatışmalar çıkıyor karne meselesi diyebiliriz bu 1917 yılının yaz ve son aylarından sonra da daha fazla ortaya çıkıyor bu. Bunun benzerini Almanya'da görmüyoruz. Almanya'da daha çok toplumsal bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Savaş meselesi, ee, yemek e, veya işte ekmek, e, ekmeğin paylaşımı etnik bir sebebe bağlanı diyemeyiz Almanya'da. Avusturya, Macaristan'daki gibi. Çok teşekkürler bu konuşmanız için. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Savaş karşıtı hareketlere ilişkin bir soru sormak istiyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan ya önce ya da esnasında zayıftı diye düşünüyorum bu hareketler. Belki Russell veya Albert Einstein, hani zayıf cılız Kişiler olarak ortaya çıkıyor burada. Tabii birinci Dünya Harbinin bu kadar uzun ve kanlı geçeceğini kimse öngörememişti. Peki savaş sonrası ne oldu? Savaş sonrası kamu, savaş karşıtı çalışmaları neden desteklemedi? Bu dört yıl süren bu kanlı savaşta görmüşlerdi sonuçta. Bu devlet propagandası mıydı? Veya başka? baskılar mı söz konusuydu? En azından savaş sonrası savaş karşıtı hareketler neden ortaya çıkamadı? Çok teşekkürler. Bu çok iyi bir soru. Şunu biliyoruz artık. Burada bir beyaz ve siyah bir ya da siyah beyaz bir tablo söz konusu olamaz bunu biliyoruz ee, Fransa'da savaş gazilerinin e, bir hareketi söz konusu olmuştu bunu biliyoruz bu gazilere baktığımızda çok net bir şekilde savaş karşıda tutum takındıklarını biliyoruz hatta Almanya'daki e, e, meslektaşlarını Almanya'daki dostlarını da e, Vagdan'daki çalışmalara davet ettiklerini biliyoruz Fransız okul öğretmenleri ne dair yapılmış araştırmalar var. Savaş sonrası tekrar okula döndüklerinde Fransız okul kitaplarındaki savaş propagandası içeren cümleleri vesaire mesela eleştirdiklerini biliyoruz ve bir cümle başlıyor yani Esperanto kursları vesaire bir küreselleşme globalleşme e, çabası söz konusu oluyor e, Fransa hükümetinin e, bu çabaları da çok ciddiye aldığını biliyoruz aslında yani bir taraftan e, tabandan yukarı doğru ilerleyen bir pasifist tutum var fakat bunu hiçbir şekilde e, hükümetlerin hükümetlerin tutumuyla karıştırmamak e, yapı e, Gerekiyor. A kind of by these from the Savaşın sayısız kurbanlarından öğrenilen dersler söz konusu. Almanya'daki durum biraz daha farklı. Sonuçta Almanya'da savaşın e, anılması, Versay anlaşması ve e, tazminat ödemeleriyle vesaire gölgelenmiş e, durumda. Almanya'daki pek çok kurum bir şekilde siyasi bir e, konfrontasyonun içine çekiliyor. Ve deniyor ki biz Verdana gitmeyeceğiz fakat bizim e, tarafımız Tannenberg'tir. Bizim e, olayımız Tannenberg'tir. E, Hindenburg 1914 yılında büyük bir zafer il, e, elde etmişti. Yani sizin sorunuza kısa cevabım e, şöyle olacak. Savaş karşıtı hareket ortadan kalkmıştır demek çok basit. E, tek açmak olur. Bana göre şu da önemli. E, Milletler Birliği'nin özelliği başarılarına da bakmamız e, lazım. E, sonuçta ikinci bir dünya harbi de ortaya e, çıktı. Almanlar e, birinci dünya savaşına harbi umumi demiyorlar. E, birinci dünya savaşı demeyi tercih ediyorlar. Neden? Çünkü ikinci dünya harbi de gerçekleşti. E, ve Bu şekilde 1914 yılından 1945 yılına kadar süren, süren böyle 30 yıllık bir kolektif savaş e, söz konusu. E, söz konusu. Evet. Ve bizim tarihçiler olarak görevimiz şu açık bir gelecek yaratmak, geçmişten yola çıkarak ve 1918 yılındaki tarihsel gelişmeler, ikinci bir apokalipsi yol açacak demek de mümkün değil. Bu savaştan sonra hala savaşı kabul eden siyasi bir ortamın süre gelmesi veya oluşması mümkün değildir demiş çok önemli kişiler. Halbuki bunun böyle olmadığını gördük. Bu çok önemli bir konu. İkili bir travma söz konusu, burada travmatizasyon söz konusu ve 1945 yılı sonrası Avrupa entegrasyonunu biraz daha iyi anlamak isterseniz bu konuya bakmak lazım. Soğuk savaşa tabii ki bakmak lazım. Fakat 20. yüzyıldaki tecrübeleri araştırmak gerekiyor. Bunu yaptığınız vakit konuyu daha iyi anlamak mümkün olacaktır. Teşekkür ederim. çok çok bu son derece ilginç ama aynı zamanda da son derece zorlu sunumunuz için çok teşekkür ederim ben öyle düşünüyorum çünkü ben bir sosyoloğum ve benim bu konudaki bilgim ki Birinci Dünya Savaşı konusundaki bilgim kısıtlı olmasından kaynaklanmıyor çünkü şunu düşünüyorum siz Burada savaşı başı ve sonu olan total bir şey olarak tarif etmek yerine beş fragman halinde bilinçli olarak aldığınızı düşünüyorum. Neden? Daha doğrusu neden fragman yerine an oldu bunlar? Dört an, kırılım anı. Bunların her biri son derece ilginçti. Ama bunlar arasındaki bağlantı benim için o kadar da sarih değildi belki tarihçiler için daha sarihtir. Aa, Üstelik sizin geleceğe dair görüntüler bölümünüz de çok önemli fakat bence bu beş an bahsettiğiniz beş anın buna çok tekabül etmediğini ya da bu gelecek vizyonuna bağlanmadığını hissediyorum ama dediğim gibi ben tarihçi değildim bir tarihçi olmayan bir perspektifle bakıyorum burada sosyal görüngülerin bu şekilde ele alınmasını günümüzde bir moda haline dönüşmüş durumda yani desentralize olarak ele alınması moda haline gelmiş durumda bu tabii ki oldukça zorlu bir süreç sadece okuyucu için değil Aynı zamanda olan bitenin genelini anlamayı da zorlaştırıyor. Yani bir anlamda açık, ucu açık bir soru sormak istedim. Çok da yerinde oldu sorunuz. Teşekkür ederim. Arzu ederseniz bu çalışmamla ne yapmaya çalıştım anlatayım. Yani burada 1200 sayfalık kitabımı bir özetini çıkarmaya çalışmadım. Onu yapmam mümkün değil. Kitabım içerisinde sosyal tarih, ...le ilgili... ...sosyolojik kurulumlarla ilgili... ...birçok bölüm var. Bütün bunlar savaşla, savaşla birlikte değişti tabii ki. Ben... ...bu konuşmamda... ...klasik... E, ...Almanya, Fransa ve Britanya arasındaki... ...klasik karşılaştırma ile kısıtlı kalmak istemedim. Burada göstermek istediğim şey... ...bu dünya harbinin neden bir dünya harbi olduğunu... Ve aslında bir Avrupa savaşıydı da bu Avrupa dış topraklarda da süre geldi gibi değil de neden bir dünya harbi olduğunu açıklamaya çalıştım. Fransız, Alman, Britanya hepsini dahil ettiğinizde şunu görüyorsunuz çok sayıda ulusal tarih ve ulusal nişler göreceksiniz, bölümler göreceksiniz bunun içerisinde. Benim arzum bu klasik bölümlemeyi aşmak. Ben bu çalışmamı Harvard'da başladım ve burada son derece ilginç ve hayal gücünü tetikleyici sohbetler yaptım ve bunu Çinli, Brezilyalı tarihçilerle yaptım ve şunu dediler bana 2014 yılında bu konu gündeme gelecek ve Avrupa'nın bir dünya Avrupa'da yaşanmış olan ya Avrupa'nın başlattığı bu dünya savaşının Çin'de, Hindistan'daki etkilerinden bahsedilmiyor olacak ve onlar işte burada tarih ve politik arasındaki bağlantıyı kurdular ve 50 yıl içerisinde bizi dinleyeceksiniz dedi bana o zaman ve o zaman anlayacaksınız tarihteki bu kırılım anı Avrupa ve dünyanın kalan kısmından daha fazlasıdır dedi. Ve bu noktada Dünya Harbi'nin Avrupa tarafından nasıl deneyimlendiği ve dünyanın diğer kısımlarında bunların nasıl yaşalandı, yaşandığı önemli bir nokta olacak demişti. Nitekim benim bu sunumda altını çizmek istediğimde tam da bu şeydi. Yani bu Totaliter ya da Birinci Dünya Harbi'nin mutlak savaş olarak bir bakışı bakış açısı değil de ama sunumun başında da söylediğim gibi bunlar sistematik değil semptomatik unsurlar burada bahsettim ve elbette ki eksiksiz değil. Küçük hikayecikler anlatıyoruz burada ve şunu yapmaya çalışıyorum ki görelim de buydu zaten burada. Buradaki bütün bu küçük anlatıların arkasındaki büyük meseleleri görüyoruz. Ve burada mesela Afrika'daki savaşın Metaforbek gibi beyefendiler arasında yürütülmediğini ve burada 800 binden fazla yerel halkın öldüğünün bir öldüğü bir savaşı olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar cepheye mühimmat taşırken ölmüş olan. Yerel, yerli halkta ve bunları anlamak gerekiyor. Bunlar da zaten savaş sonrasındaki Afrika toplumlarını da şekillendirmiştir. Dolayısıyla savaşa genel olarak bakacak olursak bunları da değerlendirmeye almamız gerekiyor. Yani burada ulusal tarih kompartmanlamasının ötesine çıkmak istiyorum ve karşılaştırmalı bir tarihçi olarak bu tür karşılaştırmalı yapmak benim görevim. Yani burada e, sütunlaşmış kompartmanlar arasında bir karşılaştırma yapmıyoruz yani evdeki tabiri ev tabir edilen cephe yani Avrupa cepheleri ve işçi hareketi gibi değil. Ama bu anlamda baktığımızda sizin sorunuz tabii ki çok haklı bir soru bu noktada. <gülüyor> ufak bir ekleme yapmak istiyorum ben de tarihçi değilim sizin sunumunuzun en güzel tarafı bence tarihin metodolojisine ilişkin bakış açınızı ve burada psikanalizi de dahil etmek için bir zemin hazırlıyorsunuz burada çünkü farklı kırılım anlarından bahsediyorsunuz Franz Van Horn'dan bir alıntı yap direkt bir alıntı yapmamış olsanız da sunumunuzda onun isminin geçtiğini hissediyorum. Siz ne diyorsunuz? Katılır mısınız bu düşünceme? Evet katılıyorum. Evet bu anlamda bir evrensellik yani mutlakiyetçi değil sadece temel bazı insan düzeyinde temel bazı fenomenolojik olgulara dayanarak yapılan bir genelleme. Evet, doğru. Çünkü iki sorunuzun güzel bir kombinasyonu aslında bu. Yani deneyimlerin tarihi kitabını yazmak istediğimde diye düşündüm. Neden sosyoloji kısmına bakmayayım, sosyoloji kısmına? Ve orada Weidner kütüphanesine gittim ve burada sosyoloji bölümünde Weber'i okudum. Başka sosyologlara okudum. Ve burada aynı zamanda Freud'un bazı yazılarını buldum. 1915-16 yıllarında yazmış olduğu bazı makalelerini buldum. Ve burada Freud savaş tecrübesinin ölüm konseptini, kurban konseptini nasıl değiştirdiğini gördüm. Ve burada Viyana'ya gidip orada işi işte tek kolu, tek bacağı olan insanları görüyor ve bu kurbanlar artık hastanelerde bulunmuyorlar bizim gündelik hayatımızın bir parçası oldular, rutinimizin bir parçası artık bunlar demiş ve bunun bir toplum için ne anlama geldiğini düşünmüş ve aynı zamanda bunun çok etnisiteli toplum üzerindeki etkisini de etkisi üzerine de düşünmüş Bunların çok ilginç olduğunu görüyoruz. Yani çok sayıda mektubunda ya da güncesine yazmış olduğu günlerde bu tecrübelerdeki değişimi dair inanılmaz yoğunlukta bilgiler buluyoruz burada. Ve benim çalışmalarım, Alman tarihçi Alfred Kuselek tarafından çok etkileniyor ve kendisi beklenti ve deneyim arasında bir fark oluyor, bir fark koyuyor orada. Ve savaş açısından şöyle bir, şöyle, şu şekilde yansıyor. Yani önceki beklentilerin, senaryoların tamamen değersizleşmesi. 1914 yılı öncesi senaryo dolu, beklenti dolu. Dünya 20 yıl, 30 yıl içerisi nasıl görünecek diye beklentiler var. Fakat birkaç gün, birkaç hafta içerisinde bütün bu senaryolar birdenbire değer kaybetti. Ve buradaki en önemli soru insanlar, aileler, çiftler, toplum bu gibi bir duruma nasıl tepki veriyor? Bunun kolay bir cevabı yok. Ben de size öyle bir cevap veremem. Fakat gibi travmatize edici bir deneyime dair bilgiler var. Ve Freud gibi psikanalistler böyle bir durumdan böyle bir deneyimden gelen inanılmaz yoğun bir tecrübe olduğunu biliyor. Yani bu hiçbir şekilde kısıtlayamayacağınız, sınırlayamayacağınız bir şey. Bütün dünyada geçerli. Evrensel olarak yaşanan bir deneyim olduğunu söylüyor. Bu da beni ikinci light motifime getiriyor zaten. Savaşı yükselen beklentilerin bir bir beklentilerin patlaması anlamına erozyonu anlamına geliyor. Bu da zaten bizi işte versaya getiriyor ya da savaş sonrası sava savaş sonrası toplumları meselesine getiriyor. 국민 Stefan Burabiroz Burabiroz savaşın, Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa dışı perspektifini anlamak konusundaki çabalarınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Savaş öncesinde bütün, daha doğrusu savaş sonrasında bir daha böyle büyük bir savaş olmayacağı konusunda büyük bir iyimser umut vardı. Fakat 1920'lerde Paul Valery Zürich'de bir konuşma yaptı ve bu konuşmasında şunu söyledi. Biz maalesef Dünya tarihindeki en şanssız nesiliz dedi. Burada acaba dünya çapında şanssız bir nesle ait olma konusunda nasıl bir haleti ruhiye vardı? Evet, tipik bir tarihçi cevap vereyimse hem evet hem hayır. Evet. Çünkü bu konuyu ele alan, biz şanssız bir nesiliz diyen bir e, kesim var. Belki de kayıp nesil olarak kendini değerlendiren bir nesil cephe var. Ama aynı zamanda buna karşı çıkanlar da var. Savaşçı ve savaşın dehşetlerini yaşamış olan bazı yazarlara baktığımızda, şunu söyleyebilirim size. Böyle bir dehşetin bir daha yaşanabileceğini hiç ihtimal vermemelerini, vermemiş olmalarını görmek gözlerimize yaşartıyor. Ve bunun ardından da savaş sonrasında milletler cemiyetinin kurulması, barış konferansı ve bunun ardından imzalanan barış anlaşması, savaş sonrası toplumlarında hissedilen azınlık hak azınlık garantilerinin olmayışı bütün bunların yarat daha haklıktı bütün hepsi var. Bütün bunlara rağmen bu nesil kendi cephelerinde yani ev cephesinde ya da askeri cephede yaşadıkları deneyimleri asla unutamaz konusunda bir inanç vardı ve burada savaşlar arası dönem yani interwar period tabiri kullanılıyor burada yine bir kompartman şeklinde düşünülüyor... ...yani iki savaş birbiriyle alakalı gibi düşünülüyor... ...bunu Almanya'da yapmak mümkün değil... ...çünkü 1933'te olanların önemli bir kısmı 1918'de gizlidir demek oluyor... ...çünkü bu otomatik olarak onu çağrıştıran bir şey oluyor... ...ama Reinhard Kosserich'in söylediği, kullandığı kavram geçmiş gelecek... ...ve burada olası bazı seçeneklerden bahsediyor ve tarihçiler tarihin sonuçlarına bakar. Alalong durée denir buna. Ve burada bir bu sonucuna bakarak bir yeni bir yani sonucu belli bir naratif kurar. Ama burada yapmak istediğimiz şey açık opsiyonların olduğu bir panorama kurmaktır. Ben burada görevimi şöyle görüyorum. Bu geçmiş nesillere kendi geleceklerinin bir kısmını geri vermek, evet problemli, zor ama hala açık olan bir gelecekti bu. O yüzden de bu e, geleceğin rengi siyah beyaz değil gri olarak tanımlanabilir ancak bence. Sayın Leonar çok teşekkür etmek istiyorum tekrar, tekrar sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kennedy e, restoranda da bir kokteylimiz olacak, sohbetimiz orada devam edebilir. sağ olun.